Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Açık Radyo'dayız 94.9 Kamusla güreşiyoruz Meslek erbaplarına devam. dair devam Efendime söyleyeyim Bizi ne doktorlar Ne mühendisler ise de varmadık dedik Ve, ve Doktora ve, önce geçtik mesleklerden evet. e, Meslek iş sözcüklerini Konuştuktan sonra evet, bugün, şimdi, bugün marangoz yapacağız evet. Marangoz kelimesine bakacağız Kamusla Güreş mailin Kalmışla görüş Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Evet. E, Twitter'da yoğun olarak e, özellikle program esnasında paylaşamadığımız, konuşamadığımız tabi görselleri paylaşıyoruz. Sonrasında kaydımızı da koyuyoruz. Evet. Bugünkü programımızın destekçisi Nurdan Yunak teşekkür ederiz. Sağ olsun, Daha önce de destekçi efendim. olmuşlardı. Eksik olmasınlar. Efendim marangozu seçtik. Marangoz ilk Kerem'in aklına geldi. Çok hissedi hatta. <gülüyor> <gülüyor> e, ben kişisel olarak marangozu hani böyle en eski mesleklerden biri ve hem yaşadığımız evi hem de üzerinde yaşadığımız oturduğumuz uyuduğumuz eşyaları yapışı açısından bir çok temel bir meslek olarak e, bulduk evet, kadim mesleklerden değil mi? Evet ama işte yavaş yavaş sanırım kaybolmaya yüz tutuyor ama neyse onu konuşacağız sanırım evet yani belki her zaman bir mutfak dolabı e, yahut da masa yapan olacak ama Hı -hı. marangozdan anlaşılan şey değişiyor konuşacağız evet, evet onu ee, neler geldi aklımıza? Çağrışımlarla ilgili. Vallahi tabii hemen birtakım kelimeler geliyor işte, e, oymacı, e, dülger, doğramacı. köşgel. Köşker evet, evet köşkercer benim gelmemişti ama <gülüyor> Kerem öğrendi. Eee dül, dülgerin mi şeyi de evet. eş anlamlısıydı. Evet. E, bir de e, sonuçta e, yani bu ahşabı e, yani ağacı ahşaptan ayıran kişi Marangoz oluyor sanki evet. e, son aşamada da mobilya çıkıyor ortaya hı hı. hani doğramacı dülger dediğimiz zaman biraz daha kaba yapı kerestenin kesilmesi ya da hı hı kapı hı hı. pencere doğrama yapılması gibi şeyler geliyor akla. E, Farsçılığın geliyormuş dülger bu arada durutger yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse dediğim gibi. A, evet evet e, etimolojide e, var etimolojide o doğru. Baktım. E Tabii hani yeni dünyada yeni inşaat sektörüyle birlikte bu PVC plastik doğramalarla birlikte özellikle yapı marketlerinin artmasıyla işte kaybolan meslek grupları içerisinde yer alıyor diyebiliriz. Yavaş ve yavaş yani. Çok doğru ve fabrikasyon çıkan mobilyalarda yani sadece diğer malzemeler değil. Ben çok sevgili bir arkadaşım Derya Şenol'un babası Marangoz. Hemen ona başvurdum Ahmet Hı, Bey. Ahmet Şenol. Canım. Belli bir noktada bana pek çok bilgi verdi. Tio verdi. O da hep söyledi. Yani artık Marangoz'un yaptığı her şeyi fabrikasyon olarak çıktığı için tabii ki marangozun yaptığı kalitede değil, ee, işte bir kere sunta zaten, masif ağaç gibi bir şey değil. Bu fabrikasyon gidişat bir, marangozluğu öldürüyor. İki, pek çok zanaatte olduğu gibi e, şey çıkmıyor, çırak çıkmıyor dedi. Her ne kadar okulları olsa da eskiden dedi, hani bir ustanın yanında yetişen ve o işi edinip bütün inceliğiyle yapan çıraklar, çok azaldılar. Doğru. Doğru. Sadece ee, marangozlukla da ilintili değil bu. Birçok alanda da Evet. Yani. Pek çok zanaatle. Zanaatla ilgili, değil mi? Bir yandan ee, böyle kokular geliyor aklıma benim senin de çoktan değil mi? <gülüyor> geliyor. Benim e, babacığım da mobilya ve dekorasyon işiyle uğraşmıştı bir dönem. Beni çok böyle e, atölyelerine götürürdü ustalarının. Baya ben böyle erkek çocuğu gibi. Hani niye ayrılsın kız çocuğu, erkek çocuğu ama böyle biraz farklı davranılıyor toplumda. E, o hiç öyle değil. Götürürdü beni. Hiç unutmam Marangoz haneleri Mis gibi bir talaş kokusu. Hmm. Hep o ağaçlara el sürmek isterdim, çıra sürerdim koku, de. Çıra. Çirok kokusu güzel evet güzeldi. Çok, çok güzel kokar. De. O yongalar her tarafta. Bir de gene kişisel e, anılarımdan yola çıkarsam, babamın zamanında, e, çok eski zamandan bahsediyorum. Ben bayağı küçüğüm. E, yine de çok eski zamanda <gülüyor> diyerek e, kopiyi verdim ama efendim hep ekaliyetten de babamın ustalarını çoğu, yüzde sekseni, doksanı Rum ustalardı, Ermeni ustalar hmm. da vardı. E, hiç unutmuyorum bir vasil usta vardı, bir Saar sotiri vardı, hiç duymazdı. Sar Arsotir derdi herkes hmm. ona inanılmaz oymalar yapardı. <gülüyor> Belki de kapalı böyle... olduk için her şey. <gülüyor> ya olabilir, ne güzel söyledin. <gülüyor> Doğru. Ee, bu incelikle işleri yapan uzak doğuda da böyle neredeyse heykeltıraş diyebileceğimiz ağaç ustaları var. Tabii. Ee, bir noktada heykeltıraşa yaklaşıyor yani. oymacılar. Öyle efendim, ee, bir de şey, e, akla gelen Gepetto usta oldu bende. Evet, Cepetto galiba. Cepetto mu? Evet. Cepetto ustanın Pinokyo'su. Pinokyo evet, onu hatırlamadan olmaz. Evet. Ee, i̇stersen biraz sözlüklere bakalım. İstiyorum. Bakalım. Buyurunuz efendim, <gülüyor> etimolojiye bir bakalım. Efendim, İsmet Sikriyboğlu'nun Türk diline Etimolojik Sözlüğünde... Önce dülger'e baktım. Kerem'in dediği gibi Farsçadan geliyor. Duruger ya da Durudger iki sözcükte geçiyor. Aslında ağaç kesen, budayan, hatta ekim biçen anlamına gelen bu sözcükten halk söyleyişiyle dülger haline almış. <gülüyor> ee, Anadolu'daki Anadolu'da yörelerde baltaya da dülger deniyormuş yalnız. Böyle bir bilgi bu, var. Bu ilk defa Evet, e, duruden sözcüğü de kesmek, budamak demekmiş zaten aslında. Asça, evet, yani e, duruger de benden geliyor. Latincesi materarius, hı. ağaç ve taş yapıcılık işleri. ...ne verilen isim... ...böyle çok değişik, daha farklı... Evet, ...öyle mi? Hı -hı. Latincesi mi farklı? Ee, ...kökene baktığı zaman... ...farklı bir yerden girmiş, ha, devam edelim... ...tamam... Ee, ...Almancası Zimmermann benim de şu ilgimi çekti... ...Şimdi İngilizce'de Carpenter... E, Fransızca da Charpentier... ...o kadar çok soyat var ki... Zimmermann, Carpenter ve Charpentier... Yani ...diye... ...aç işleriyle ulaşan evet, kökenleri var... ...büyük dedeler vesaire... Sanki... O kültürlerde daha mı çok kullanılıyor, daha mı çok marangoz varmış diye düşündüm. Çünkü e, Türkiye'de o kadar çok marangoz soyadlı insanla karşılaşmıyorum ben. Hmm, doğru bak ben bunu hiç yani, düşünmemiştim. Yani carpenter, zimmerman, şarpantiye. Hani marangozluğu hatırlatan e, şey, e, kelimeler de hani böyle ağaçla vesaire de şimdi çok aklıma gelmedi. Hmm. Dülgerlikle, soy isimli olabilir. Var, kütük soyadlı. İnsan tanıyorum. Hmm, evet. e, Öylece şeyi bitirelim o zaman. İspanyolcada da da İngilizce'dekine benziyor çok. E, Carpentero. E, Türkçe'de yapıcı olarak geçiyor. Yani bu arada carpenter marangoz içinde kullanılıyor. Tabii. Ben hmm. şu an dülgeri söylüyorum ama. E, marangoz İtalyancadan geliyor demiş İsmet Zeki Eyüboğlu. Ama başka bir kaynakta Yunanca'dan geldiği hmm. bilgisi de var. E, marangone. Marangoz Aynı zamanda dalgıç ve karabatak anlamına da gelen bir sözcük bu marangoni Anadolu Türkçesine İtalyan alışverişçiler aracılığıyla girip demiş Alışverişçiler derken tüccarlar demek istediğini varsaydım Muhtemelen Arapçası neccar ya da nahat marangozun Evet neccar da de deniliyor doğru Evet değil mi Latince de Linarius. Lignarius e, İngilizce ve İtalyanca'da gene o carpenter demiştik ile aynı, e, Türkçe'de doğramacı, yani öz Türkçe'de diye görünüyor ama doğramacı ile marangoz da tam aynı şey değil, değil aslında. Değil, orada baktık yani bir yandan da. Evet, buyurunuz efendim. Siz ben de, de işte Nişanya Andarı, Liber yayınları, sözlük çıktı yeni, Hı -hı. Bunu hatırlatalım, tavsiye evet. edelim. Marangoz ahşap gemi yapımcısı olarak geçiyor ilkin. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1683 tarihli bu Marangos neferatları dahi kızaklar ya. üzere yeni gemiler yaparak pirimiz Ya Nuh diyerek diye bir ibare vardı. Hmm. E, e, Venedikçe tabi. marangon dalgıç kuşu karabatak bir yandan da gemi ahşap ustası marangon. Ha, aynı. Evet. Yunanca Marangon Marangos gemi ahşap ustası. Aslında böyle de, de, delme hareketlerinden dolayı da mı acaba? bakmış e, bakmışlar dan, şöyle. He. Halk latincesinde Mergo dalgıç Karabatak. Latince'de ise Mergere suya dalmak. He. Hatta Marina'da. Hani o, onu, o, o kökten geliyor. Yorum olarak da benzer bir şey var. Osmanlı gemici terminolojisinin çoğu unsuru gibi diyor. İtalyanca Venedikçe'den alındığı halde Rumca toz takısının yani artı oz takısının affedersiniz tercih edilmesi muhtemelen İstanbul'un marangoz esnafının etnik bileşimi ile ilgili bir eğilim olmalıdır diyor. Ha, yani marango ne marangoz olmuş evet, o sondaki evet, ozu kastediyor. Evet, kast artı oz şey Yunanca'dan geliyor. Hı. Ee, TDK'de Yunanca Marangoz diyor ee, ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta anlamı var marangoz mengenesi diye bir şey var işte tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kız kaçmış marangoz ha, evet. gözümün önünde ben o atölyelerde çok gördüm işkence hmm. aleti de denir ha, evet. aynı olmayabilir ee, belki ufak bir fark vardır ama sonuçta hmm. işkence yapar gibi böyle sıkıştırır evet e, yeni bir sözlük var elimizde hatta gelirken aldık diyormuşum. Hakikaten evet. öyle oldu. E, e, <gülüyor> Stüdyo'ya gelirken çalışkan Merkezi, bir <gülüyor> Yem kütüphanesine girdik ve Kerem hemen alıverdi. Evet. E, onu istersen şarkı arasından sonra devam edelim. Öyle mi, mi? yapalım? Evet, Bu arada evet. sende dülger balığı var mı? Yok canım. Ben onu arada söyleyeyim mi unutmadan? Söyle Çünkü sözlük bitiyor gibi kaygıya düştüm. Dülgar balığı diye bir balık da var. Evet. Şeklinden ötürü üstünde böyle marangoz aletleri gibi çıkıntılar olduğu için de bu adı Allah. alıyor. Aynı zamanda Said Fahin çok tanınmış ve çok güzel bir öyküsüdür. Parçamıza geçelim o zaman. Efendim parçamız aslında... Ee, şöyle hikayesini baştan söyleyelim Kerem sonra açıklayacak malumunuz e, İsa peygamber de marangoz önce en azından e, onunla ilgili e, Hisente Carpenter diye bir parça e, aslında İsa'dan bahsediliyor Sawyer Brown'dan geliyor. The virgin mother's baby lay. A shepherd stood there trembling at the sight This child was the king of kings But God who knows and sees all things Said a simple man to show the world the light He sent a carpenter, a carpenter The roof lay in those nail-scarn hands, so every heart would understand. He's in a carpenter. House here on earth Was built on faith And by his words Grew strong just like The rocket stood upon Then God spoke to his only son And told him that his job was done When the last nail was finally driven home He's in a coffin Heart could understand. He's in a carpenter to build His kingdom here. He's in a carpenter. Açık Radyo 94.9'da kalmışla güreşiyoruz efendim. Bir marangoz olan İsa ile ilgili olan parçayı dinledik. Evet mimarlık sözüne devam ediyoruz. Yeni edindiğimiz Doğan Hasoğlu'dan yem yayınları. Efendim orada ayrıntılı bilgiler var bir iki tane. Marangoz kalemi işte Iskarpela, Zıvana kalemi, Aa, Oyma kalemi. Ay biliyorum Zıvana, Is, Iskarpela ben de şey böyle çok <gülüyor> hatıralarım gözüne Hatıralarım evet canlandı. Aynı zamanda marangozların kullandıkları yassı kurşun kalem, marangoz kalemi. Marangozla ilgili olarak da marangozun kapı ve pencere doğramaları gibi kaba işlerini yapanlara doğramacı denir. İnce işlerini yapanlara da mobilyacı denir efendim. E, aynı zamanda ince da denir. Bunlara. Evet, hatta bir kaba marangozluktan da bahsetmişti bana Ahmet Bey. Evet, Evet. tavşan diye bir şey var. Bu çok ince oyma işleri yapan marangozu tavşan denirmiş. Aa, bunu hiç duymamıştım. Evet, hoşuma da gitti. Niye acaba? Büyünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş. E, dülger ve köşker aynı anlamda. Evet. Ahşap yapılarda iskeletin kurulması, Hı. işte merdiven, döşeme, tavan, çatı işleri, dülgerlik işleriymiş efendim bunlar var mimarlık sözlüğünde ben biraz ekşi sözlüğe de baktım e, uyur gezer e, mahlaslı e, kişi marangozu açıklarken e, eskiden oymayı da kakmayı da tornayı da aynı usta yapardı gibi bir bilgi vermiş bunun bir üzerinde durmak istedim Tabii bu uzmanlaşma ayrıntı mesleklerde hep sonradan gelişiyor ya meslek iş sözcüklerini konuşurken bunun üzerinde durmuştuk Hı -hı. E, sonra artık birinin yaptığını hatta öbürü yapamıyor oluyor falan. E, oradan bir e, uzmanlaşma mevzuna gireyim dedim. Her şeys e, mahallasına baktığımız zaman e, Kıbrıs'ta marangoza da dendiğini öğrenmiş oldum. E, sonra pozitroryum mahlaslı kişi oymacı için şöyle bir şey demiş. Baştan beri konuştuğumuz noktanın altını çizdi. Aynen okuyorum. 20 yıldır hiçbir entri girilmemiş olması zanaatkârla üretime olan ilginin yitip gittiğini göstermesi bakımından üzücüdür demiş. Ya yani oymacı sözcüğü için 20 yıl hiçbir, şeye girilmemiş şeydi. Evet, ee, hiçbir şey girilmemiş şeyde. Evet, yakalamış arkadaş. Evet efendiciğim. Hmm. Ee, şimdi şeye geçeyim buradan ee, aslında e, bende değil mi söz sende bir şey yok şu anda yani e, Tübitak'tan basılmış halkın bilim tarihinde Clifford Conner'ın e, kaleme aldığı aslında pek çok zanatten bahsediyor ama içinde mobilyacılık da var. Mesela M.Ö. 2000'lerde Sakkara'daki soylulara ait ve halka ait olan mezarlarda e, duvarlara kazınmış pek çok meslek görüntüsü var. Onu biliyorum ben derslerimde de öğrenmiştim uykarlık evet efendim, tarihi. Evet. Nasıl efendim, inişti işte, efendim? E, ha, çok iyi bilmiyorum gerçekten. Evet. <gülüyor> Emin değilim. Çok ezber soruyorlar. Hâledersin, Ezbere karşıyım. Testi de karşıyım, test. Teste de karşıyım ama... Böyle bir sisteme girdik. <gülüyor> ne yapalım? Ee, şimdi efendim... E, meslekler işte... E, taşçılık var. E, marangozluk var. E, mücevher evet. oymacılığı var vesaire e, Hep görülüyor bu marangozluk e, görüntüleri hmm. Sakara'daki hmm. piramitlerde. Hatta kitap şeyin üstünde duruyor. Yani... O dönemde bilim adamları kadar aslında işin teknik yanını bilen zanaatkarlar da çok önemliydi. Pek çok teknik sorunu onlar fark ediyor ya da çözüyordu. Yani. Ama genellikle onların ismi tarihe geçmiyor diye. Bir tane ismi tarihe geçeni örnek vermişler. Bu daha ileri yüzyıllardan. Şimdi saatler yapılıyor ya da kronometreler. Fakat zamanı... Çok kesin göstermeleriyle ilgili ilk zamanlar biraz sorunlar var. Sonra onlar da biraz çözülüyor ama şeyi fark ediyorlar. Bunlar böyle uzak gemi yolculuklarına çıktıklarındaki o dönemlerde birçok keşif gezisi yapılıyor. O gemilerde saatler sık sık geri kalıyor ya da ileri gidiyor. Çünkü önce şeyi fark etmemişler çok maden. Ee, sıcak ve soğukla ilgili genleşme ya da daralma yaşadığı hmm. için etki ediyor uzun vadedi ki bu gerek rotanın bulunması gerek işte zamanın hesaplanması açısından uzun vadede bayağı sorunlara neden oluyor. 1760'larda John Harrison diye bir adam var. Adam hem saatçi hem marangoz. Adam gibi adam. Adam gibi adam mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu Harrison e, saatlerini büyük ölçüde ağaç kullanarak yapıyor. Hmm. Ve e, onun yaptığı saatlerin gemilerde zaman sorunu yaşamadığı keşfediliyor. Bu zanaatkaran nasıl etkili olabileceğiyle evet, ilgili bir şey. Faydalı bilgiler bunlar. Ben şimdi e, sevgili Derya'nın babası Ahmet Şenol'dan aldığım birkaç e, tiyoyu Lütfen ve bilgiyi paylaşıyorum. Çok iyi oldu. Meslek erbabından bir iki. Değil mi? Ahmet Bey'le telefonda var, konuştuk. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Yani. Evet programı e, dinleyecekler. Söz verdiler. E, şimdi. Ee, bir dünüyle bugünüyle ilgili bizim e, konuştuğumuz noktaya tabii vardı Ahmet Bey. E, gerek e, çırakların yeterince yetişmemesi gerekse fabrikasyondan ötürü e, ağacı en doğru bir biçimde işleyen marangozun artık hem sayısının azaldığını hem ona işverenin azaldığını, para Hı -hı. hesabından dolayı diğerini tercih ettiğini. E, Malzeme ile ilgili dedim bize marangozun bilebileceği neler söyleyebilirsiniz? Bir kere doğramada yumuşak dokulu ağaçların tercih edildiğini söyledi. Çam en çok te tercih edilenlerden biri. E Marmara'da Dursun Bey çamı diye bir çam varmış. Bilmiyordum. Hmm. Ahmet Bey'den öğrendim. O çok kullanılan bir çammış bizde. E, Mobilyada da seçilen ağacın özellikle kuru olması çok önemliymiş. Çalışmayacak çünkü ağaç. Maalesef, çok çok güzel bir ifade kullandı Ahmet Bey. E, mesleğinizle ilgili ne söylersiniz e, mevzunu konuşurken dedi ki elini ...bizde hep canlı bir varlık var. Sıcak temas dedi. Çok hoşuma gitti benim. Hmm. Yani marangozun elindeki malzeme sıcak temas edilen bir şey. Zaten mimarlıkta da sıcak malzeme deniyor ağaca. Hmm. Efendim e, işte e, kayın meşe gibi e, ağaçların mobilyacılıkta çok kullanıldığını... ...keza oymacılıkta da... E, maunun e, özel ve dışarıdan gelen... O yüzden de pahalı olan bir ağaç olduğunu, cevizin çok tercih edildiğini ama artık çok az bulunduğunu, hmm. dokusu sebebiyle özellikle çok özel olduğunu söyledi. Ee, bu çalışmaması için de bu arada ağacın çalışması demek pek çok dinleyicimiz bilir belki ama e, hava koşullarından dolayı e, genleşmesi ya da daralması söz konusu. Bir mobilya için hiç iyi bir şey değil tabii vernik Kullanılarak, dolgu verniğiyle engelleniyor bu ee, bir anısını anlattı sen bahsetmiştin hatta kazanın çok olduğu hmm. bir meslek diye dedi ki kazaya uğramamış marangoz yoktur küçük bile olsa ee, parmağı makineye girmiş Ahmet Bey'in Bayağı ciddi yani gitmiş baş parmak böyle lif diyelim. lif olmuş bütünüyle. Hmm. Hatta bir iki hastane gitmişler keseceğiz demişler yani başka ihtimali yok. Sonra T kaç yıl evvel Bursa'da gittikleri bir hastanede hatta ismini de anmak istiyorum doktor mezuna gidelim. Tufan Kaleli diye Fransa'da ihtisas yapmış bir doktor. Ahmet Bey'in o lime lime parmağını görmüş tamam demiş bu benim işim. Hı hı. Altı saat süren bir ameliyatla e, makina'nın parçaladığı parmağı kurtarmış şekerim. Geçmiş amca. olsun efendim. Evet kesik benim de çok aklıma geliyor. Hakikaten marangoz deyince kesik mutlaka yıkerimim. değil mi bir yerlerinde mutlaka bir çizik bir kesik oluyor. Evet. Ee, ee, Galeano e, marangoz. Önce ben biraz peygamberlerden bahsedeyim. birkaç. Ee, hani kadim mesleklerden derken aslında Nuh peygamber, Nuhu Nebi evet. kalma derler işte. O da değil marangoz. mi? Marangozların, gemicilerin, denizcilerin Barbarosların piri olarak da geçiyor bir He. yandan. Hani kendi yaptığı gemiye işte bu meşhur hikayede hayvanları işte Doğru e, gemiyi de, onu, de kendi yapmıştı. Tabii tabii. Sonra Zekeriya peygamber e, Nencar işte marangoz hatta öldürülen ilk peygamber Meryem'in eniştesi Yahya'nın babası hatta öldürülme sahnesi de rivayete göre bir ağaç kovuğuna saklanıyor kovuğuna orada kesiliyor hmm. öyle ölüyor bir böyle bir enteresan bir tezatlık olmuş yaptığı işle iletişim olarak ben, İsa, İsa tabii evet. işte, aslında köken olarak da aslında Meryem'in eşi Yusuf Marangol Doğru ee, İsa'yı büyütürken de işte hmm. aynı zamanda mesleği de öğretiyor Bora'yla de bizde Padişahlardan ikinci Abdülhamit ee, Marangoz. Şehzadeliği döneminde başlıyor öğrenmeye. Ee, sarayda kurdurduğu bir atölye var. Ee, kendi tasarımı olan burada masalar ve mobilyalar üretiyormuş. Ha, doğru. Hatta yabancı devlet adamlarına ahşaptan oyma hediyeler de gönderiyormuş. Ha, doğru. E, hatta kıl testeresiyle böyle ince ağaç işi yapan birçok e, o dönem eski Osmanlı e, aristokrasisi mı diyeyim artık Hı -hı. E, da var. E, doğru. Senin söylediğin e, hikayeyle ilgili de Galeano, e, Daniel Weinberg Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir kitabında kullanmak üzere İsa'yı Marangoz Atölyesi'nde gösteren bir resim bulmak istemiş. Hı -hı. O kadar çok aramasına rağmen uzun müddet bulamamış. En sonunda e, e, bakayım nedir? Osaka'da yok. Yok. Oksaka'da e, tüm aileyi marangozluk işi yaparken gösteren bir tahta işi e, şey bulmuş Galeano'nun hikayesinde Gale evet Son olarak. Efendim. Programımızın sonuna gelelim. Birkaç kelime vardı. Sıcak temas dedik değil mi? Evet, ahşap, ağaç, mobilya, evet. ev, İsa, kesik. Kesik. <gülüyor> Pinokyo, Geppetto. Evet. Peki. Dedik. İyi haftalar dilerim. İyi haftalar diliyoruz. Üzere. Destekçimize tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ Hoşça kalın. Ahmet Bey'e teşekkürler.